Türkçe Peri Masalları Pembe Bir zamanlar güzel bir krallıkta zarif bir kraliçe yaşarmış. Kraliçe mutluymuş ama bir çocuğu yokmuş. Günün birinde bahçesindeyken gökyüzüne bakmış ve dua etmiş. Sevgili kraliçem, Merak etme, dualarına cevap alacaksın. Ah, çok şükür, çok teşekkür ederim. Senin bir oğlun olacak. Oğlunun her dileği gerçek olacak. Onu iyi koru. Birkaç ay geçmiş ve <gülüyor> prens doğmuş. Bütün krallık mutlu olmuş. İki yıl sonra <gülüyor> kraliçe her zamanki gibi oğlunu yıkanması için nehir yatağına götürmüş. Kötü yürekli aşçının planlarındansa hiç haberi yokmuş. Boş oğlunu aramış ama bulamamış. Kötü haberi vermek için gözü yaşlı halde kralın yanına gitmiş. Ama aşçı kralın yanına ondan önce gelmiş ve ona bir yalan söylemiş. Majesteleri, kraliçe hayvanların prensi almasına izin verdi. Prensin kanı kraliçenin giysisine bulaştı. <gülüyor> Yalancı! Sen oğlumuzu hayvanlara verdin. Bu yüzden cezanı çekeceksin. Öfkeden deliye dönen kral, kraliçeyi 7 yıl boyunca yiyeceksiz ve susuz olarak ölüm kulesine sürgün etmiş ve ölüme terk etmiş. Ama melekler zavallı kraliçeye acımışlar. Elleri yiyecek dolu kraliçenin yanına gelmişler. Aradan birkaç yıl geçmiş, prens büyüyüp iyi, terbiyeli, genç bir delikanlı olmuş. Ormanın derinliklerinde ailesinden bir haber şekilde yaşıyormuş. Aşçı bu olayı paraya çevirme vaktinin geldiğine karar vermiş. ''Sevgili oğlum.'' Amcan senden bir şey yapmanı rica ediyor. <gülüyor> evet amca, senin için ne yapabilirim? Gözlerini kapat ve bir krallığın içinde... ...büyük ve zengin bir kale için dilekte bulun. Sen oranın kralı ol, ben de senin vezirin olayım. Aşçı bundan daha da fazlasını istemiş. Sevgili oğlum... Şimdi gözlerini kapat ve en güzel hizmetçinin senin olmasını dile. Çünkü senin yalnız olmaman gerekiyor. <gülüyor> Prens bu sayede ruh işini bulmuş. Birbirlerine o anda aşık olmuşlar. Danslar etmişler, kutlamalar yapmışlar ve birlikte mutluca yaşamışlar. Ama aşçının daha da kötü planları varmış. Aşçı geceleyin yukarıdaki odalardan birinde kötü kötü gülerek aynaya bakmış ve kendi kendine konuşmuş. <gülüyor> Hayatım boyunca istediğim her şeye sahibim. Şimdi geriye tek bir şey kaldı. <gülüyor> Prens mutlaka ölmeli. Çünkü ailesinin kim olduğunu öğrenirse benim başım derde girer. <gülüyor> Aşçı hizmetçiye prensi uykusundayken derhal öldürmesini, yoksa kendisinin öleceğini söylemiş. Ben prensi öldüremem. Onu gerçekten seviyorum. Tabii ki öldüreceksin. Yoksa seni ortadan kaldırırım. Çünkü gerçek ailesini öğrenmesine ve onu nasıl çaldığımı bilmesine izin veremem. O yüzden ya ölürsün ya da dediğimi yaparsın. <gülüyor> Sen çok kötüsün. Sabah prensin ölüsünü görmek için senin odana geleceğim. <gülüyor> Böyle bir şey yapmayacağını biliyordum. Her şeyi duydum. Özür dilerim sevgilim. Hem senin hem de kendi hayatım için çok korktum. Yaptığı kötülüklerin bedelini şimdi kendisi ödeyecek. Prens aşçının altın tasmalı siyah bir süs köpeğine dönüşmesini ve yiyecek olarak sadece yanan kömür yemesini dilemiş. Şimdi ailemin yanına dönmeliyim. Seni bu halde onların yanına götüremem. O yüzden seni bir çiçek olarak yanımda götüreceğim. Evet sevgilim. Prens, hizmetçinin en güzel pembe gül olmasını dilemiş ve onu cebinde taşımış. Süs köpeğinin tasmasını çeke çeke ailesini bulmak için yola çıkmış. Uzun bir yol gittikten sonra kendi krallığına varmış ve pazarlardaki halktan... ...annesinin başına gelenleri öğrenmiş. Gece kulenin yanına gitmiş... ...annesine ulaşmak için bir merdiven dilemiş. Sevgili kraliçem... ...yaşıyor musun? İyi misin? Evet meleğim... ...iyi besleniyorum... ...ve bir eksiğim yok. Teşekkür ederim. Kraliçem ben senin oğlunum... ...ormandan geri döndüm... ...o kötü aşçı beni oraya hapsetmişti... Beni hoş aldı ama seni suçladı. Buraya seni kurtarmaya geldim. Ah! Benim sevgili oğlum! Dualarım bir kez daha kabul edildi. Prens bütün geyikleri yanına almış ve ertesi sabah kalenin kapısını çalmış. Kralla salonda buluşmayı ve geyikleri ona hediye etmek istediğini söylemiş. Teşekkür ederim büyük avcı. Hediye ettiğim bu 200 geyikten ötürü çok memnun oldu. Karşılığında ne istiyorsun? Majesteleri, yalnızca sizinle ve soylu ailenizle bir yemek yemek istiyorum. Prens kendi kendine bir dilekte bulunmuş. Şimdi birinin krala annem hakkında bir şey söylemesini diliyorum. Majesteleri böylesine iyi bir vesile olduğu için hiç olmazsa kraliçenin sağlığını kontrol edip onu da davet edebilir miyiz lütfen? Üzerinden çok zaman geçti. Asla! O benim oğlumu hayvanlara verdi. Majesteleri, bu bir yalan çünkü ben sizin oğlunuzum ve beni hayvanlar kaçırmadı. Kötü kalpli aşçınız kaçırdı. Sana nasıl ve neden inanayım? Prens gülümsemiş ve köpeğini yanına getirip Dilek'te bulunmuş. Köpek acı içinde ağlayan aşçıya dönüşmüş. Evet doğru. Çok doğru. Hepsi doğru. Ben yaptım. Lütfen kralım bana merhamet edin. Aç gözlülüğüm gözümü kör etti benim. Seni yalancı canavar. Onu derhal zindana atın. Böylece aşçı dersini öğrenmiş. Aç gözlülük... Kötülüktür. Kral ve ailesi o günden sonra mutlu bir hayat sürmüşler.